Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyenimiz <gülüyor> Selamun aleyküm ve rahmetullah, muhterem hocamıza ve sizlere hürmet ve muhabbetlerimi arz ederim. Harama bakmamak için neler tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş efendim. Evet harama bakmamak için. <gülüyor> Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam sahabeden biri geliyor, elbette ki harama bakmak istemiyor. Bunu söylüyor. Ya Allah, kendimi koruyamıyorum, kendimi muhafaza edemiyorum, harama bakmaktan kendimi alamıyorum. Hatta biraz daha aşırı gitmiş, ben zina yapmak istiyorum diyor. Tabii sahabe bu arada kızıyor ama Resulullah Efendimiz durun diyor. Haklıdır. Doğru söylüyor. Buyurur ki ona senin annen var mıdır? Evet diyor. Birinin onunla zina yapmasını ister misin? Birinin ona bakmasını ister misin? Kız kardeşin var mıdır? Evet diyor. Birinin ona bakmasını, onunla zina yapmasını ister misin? Hayır diyor. Teyzen var mıdır, halan var mıdır, soruyor böyle, her seferinde hayır diyor. O zaman diyor, senin baktığın, zina yapmak istediğin birilerinin annesidir, kız kardeşidir, teyzesidir, halasıdır. Sahabe anlatıyor, sonra o öyle bir hal aldı ki, bu şeyden sonra, Zaten başını kaldırıp artık harama bakamaz oldu. İnşallah kardeşimiz de öyle olur. Günlerinden böyle şeyler geçirenler inşallah onlar da bunu düşünür. Evet, Resulullah Efendimiz'in söylediğini düşünür. Kendini korur, mahfaza eder inşallah. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Benim 4 yaşında kız torunum var. Konuşma bozukluğu var. Dualarınızı bekliyorum. Allah şifa versin inşallah. Şimdi de selam olsun. Büyüdükçe geçer inşallah. Büyüyünce yavaş yavaş geçer inşallah. Evet. Efendim Samsun'dan Özgül. Biz şu an Samsun'dan izliyoruz. İsmim Özgül. Sizin anlatımlarınız dikkatimi çekti. Ali İmran 81. ayeti açıklar mısınız? Allah razı olsun. Ayet. Allah. Ondan razı olsun inşallah. Allah Ali İmran suresinin 81. ayetinde peygamberlerden aldığı misakı anlatıyor. Peygamberlerden aldığı ahdi anlatıyor, buyuruyor ayet-i Allah peygamberler de, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra eğer sizin yanınızdaki, nezdinizdeki kitabı, hikmeti tasdik eden biri gelirse bu durumda ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz buyurdu. Sonra size verdiğim bu ahdi kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettik dediler. Allah, siz şahitsiniz, ben de sizinle beraber şahidim dedi. Allah bu sözü peygamberlerden alırken, peygamberlerle beraber olan ümmetinden de aynı şekilde o sözü almıştır. Yani bunu böyle anlamak gerekiyor. Çünkü ayetin devamında öyle buyuruyor. Ehli kitap için söylüyor onu. Onlar ehliyi doğruyla karıştırıyorlar. Hakkı bildikleri halde. Hak onların yanında olduğu halde. Yani Allah'ın kitabı yanlarındadır. Bununla beraber yine de hakkı batılla karıştırıyorlar. Evet yine buyuruyor. Hakkı bildiğiniz halde niçin hakkı inkar ediyorsunuz? Hak sizin yanınızda. Eğer ehli kitap o Allah'a verdikleri sözü yani ben Peygamber'e, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya iman ettim dedilerse, bu durumda Tevrat'a, İncil'e de iman etmiş oldular. Allah'a söz vermiş oldular. Eğer bu elimizdeki kitabı tasdik eden biri gelirse, Allah ona kitabı hikmet verirse, ona iman edeceğiz ve ona yardım edeceğiz diye söz vermiş oldular. Aynı şey şu anda da geçerlidir. Birine Allah'ın ayetleri okunduğunda eğer o da Allah'ın vahyunun bilgisine sahipse bu durumda onu olduğu gibi kabul etmesi gerekir. Allah'a söz vermiş çünkü. Ben Kur'an'a iman ettim deyince, ona Allah'ın ayetleri okunduğunda onu kabul etmediyse Allah'a verdiği sözü bozdu demektir. Kendisi de buna şahittir. Allah da bunun şahididir. Bizim onu kendimize almamız gerekir. Kendi üzerimizden ona iman et, bu ayetlere iman etmemiz gerekir. Allah'a karşı olan ahdimizi bozmamamız gerekir. Eğer geçmişteki ümmetler ahdini bozmasaydı, yani Yahudiler, Hristiyanlar, diğerleri Allah'a verdiği sözü bozmasalardı, ellerindeki kitabı tasdik eden, Allah'ın kendisine kitap verdiği, hikmet verdiği, Peygamber geldiğinde, Resulullah Efendimiz geldiğinde onlar iman ederlerdi, dedi Allah. Evet biz de aynı şekilde Allah'a söz vermişiz ki Kur'an'da ne varsa ben bunu kabul ediyorum demişiz. Herhangi bir ayeti kabul etmesek Allah'a verdiğimiz sözü bozmuş oluyoruz. Dolayısıyla biz kendimiz de buna şahidiz. Allah da buna şahittir. Buradan kurtuluş yoktur yani. Kendi aleyhimize şahitlik ederiz o, o günde. Evet bunu böyle anlamak gerekir inşallah. Efendim Adana'dan Müfide Demir. Hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sizinle beraber ümrede olmak, elinizden zemzem suyunu içmek istiyorum. Ama kızımın doğumu ümreye denk geldiği için tansiyon yüksekliği tehlikeli. Gelinim de iki aylık hamile ikizleri var durumu iyi değil. Gelemiyorum ama gelmek çok istiyorum. Ne yapmam gerek? Tekrardan Hayırlı akşamlar. Dualarınızı bekliyorum. Allah razı olsun. Bu sefer olmasın. İnşallah bir dahaki sefere yakında bir daha Allah nasip ederse ömreye gideceğiz. O zaman bütün kardeşlerimizi davet edeceğiz. Hep beraber bir ömre yapacağız inşallah. Efendim hacla ilgili bir soru da gelmişti bugün efendim. Buyurun. Nihat Çelik hem borcu hem de bekar çocuğu olan biri hacca gidebilir mi? Evet. İster borcu olsun, ister bekar çocuğu olsun, o fark etmiyor. Allah ayet-i kerimede oraya yol bulabilen herkes üzerinde, evet, bütün insanlar üzerinde orayı hac etmek, orayı ziyaret etmek, tavaf etmek bütün insanlar üzerindeki Allah'ın hakkıdır dedi. Önce Allah'ın hakkı. İster Borcumuz olsun ister, bekar, çocuğumuz olsun, evladımız olsun. O asla haşa gitmeye, ömreye gitmeye mani değildir. Allah'a güvenmek gerekir. Allah seni davet ettiyse, bu durumda sana ikram etmek için davet etmiştir. Hatta sahabeden biri gidiyor, ''Ya Resulallah ben sıkıntı çekiyorum, maddi olarak sıkıntı yaşıyorum.'' dediğinde ne buyurdu ona? ''O zaman hac et.'' dedi. Sıkıntı çekiyorum diyor, Resulullah Efendimiz ona hac et diyor. Ömre yap diyor, hac yap diyor. Hac yap ki o sıkıntılar giderilsin. Allah rızık kapısını açsın. Allah'a güvenmek gerekir, Resulüne güvenmek gerekir. O öyle söylediyse bu böyledir. Onun için birileri böyle insanı hacca göndermemek için ya da ömreye göndermemek için böyle mazeretler üretir. Bu mazareti üreten şeytandır. İnsanlara onu söyletiyor. Söylettiriyor. Ne Allah böyle söyledi, ne Resulü böyle söylemiştir. Kim söylüyor? Kim söylemişse Allah'a ve Resulüne ters düşmüştür ki o ancak şeytanın verdiği ve sözseyle söylenmiş söz olur. Onun için e, hiçbir şey hac'a gitmeye, umre'ye gitmeye mani değildir, olmamalıdır. Buna beraber Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Evet, kafirler Allah'ın evini ziyaret etmeye mani olurlar. Evet, geçmişte müşrikler mani olmuştur. Şimdi de aynı şekilde birileri bir şekilde mani olmaya çalışıyor. Mani olmaya çalışırken Allah'ın ne söylediğinden haberi yok demektir. Olsa zaten bunu söylemeye cesaret edemez. Yani hiçbir kazancı olmadığı halde birilerini Allah yolundan Allah'a Kul olma. Allah'ın beytini, Beytullah'ı ziyaret etme yolundan Ali koymaya çalışıyor. Sormak lazım. Ben gitmezsem sen ne kazanıyorsun? Yani sen bunu ne adına söylüyorsun? Kimin adına söylüyorsun? Bunu Allah mı söyledi, Resulü mü söyledi? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar ama o söyleyenler senin Rabbin de evdir. Senin Rabbin seni davet ediyor. Senin Peygamberin de bunu sana emrediyor. Evet. Böyle şeylere taviz vermek doğru değildir. Dinimizi Allah'ın kitabından öğreniyoruz, Rabbimizden öğreniyoruz. Allah'ın Resulünden öğreniyoruz. Allah ne dediyse O, Resulü ne dediyse O diyoruz. Evet. Efendim Bitlis'ten bir izleyicimiz, hocama selamlar olsun. Aleyküm selam. Gerçek bir mümin olmak için neler yapmamız lazım? Büyüklerimizden İslam adına tat alamadık. Gerçek bir mümin olmak için ne yapmamız lazım? Dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Gerçek bir mümin olmak için gerçek manada iman etmek lazım. Niye tat almadık? Tat alamayız. İmansız tat olmaz. Eğer iman olmazsa ne ibadetin tadı olur, ne insanın kendi tadı olur, ne de hayatın bir tadı olur. Sevmek, muhabbet her şeye tadını verendir. Eğer Allah'ı seversek her şeyden tat alırız. Allah'a kulluktan tat alırız. Abdolmaktan tat alırız. İbadetten tat alırız. Hayatı yaşarken Allah'ın bizi tabi tuttuğu imtihanlardan tat alırız. Sıkıntı olsa bile ondan gene tat alırız. Çünkü Rabbim beni imtihana tabi tutmuş, bana kazarma imkanı vermiş. Benim doğru, güzel yapıp kazanmamı istiyor deyip ondan da tat alırız. Hayatın tadı, muhabbeti. Her şey iman iledir. Allah ile beraber vardır. Allah eğer gerçek müminleri anlatırken, onlar, evet, gerçek müminler, hakiki müminler. Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran, Allah'a olan muhabbetleri artan, bütünüyle Allah'a güvenen kullardır dediyse, bu durumda hakiki mümin olmak için imanımızı arttırıp, Rabbimizi öyle bir sevmemiz gerekir ki, Allah denince kalbimiz titresin, ürpersin. Aşık, maşrugunun ismini duyduğunda ürperir. Hayatın tadı da, lezzeti de budur. Çünkü Allah'ın kuluna nefet yürü, hakikatimiz Allah'a aşıktır. Rabbine aşıktır. Rabbinin cemalini görmüş. Allah ona ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde kalu bela şehidna evet ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben buna şahidim. Ben seni görüyorum. Cemalini müşahede ediyorum. Şahadet ediyorum demiştir. Hayatın tadının olabilmesi için o şahadetin burada devam etmesi gerekir. Yani birinin eşhedü en la ilahe illallah dediğinde ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur, ilah bir tek Allah'tır dediğinde buna şahit olması gerekir. Bütün varlıkta, kendi üzerinde bununla beraber Allah'ın kendisini tabi tuttuğu imtihanda, olaylarda, meselelerde buna şahit olması gerekir. İlah'ın bir tek Allah olduğunu, her şeyi Allah'ın yaptığını, Allah'ın imtihana tabi tuttuğunu kulları kazansın diye rahmete ersin diye, hayra ersin diye, ikrama ersin diye, cennete gitsin diye, karanlıklardan kurtulup, nura dahil olsun diye. Allah'ın muamele yaptığına şahit olması gerekir. Bunun için okuması gerekir. Okumadan olmaz. Eğer her şeyi bir ayet olarak okursa, yerdeki, gökteki, yani afaktaki, enfusteki, bir de Allah'ın indirdiği ayetleri okursa, bu durumda evet, ne olur? Şahit olur. O zaman eşhedü en la ilahe illallah demiş olur. Şahit olmuş olur. Gerçek manada bunu söylemiş olur. Yoksa diliyle istediği kadar söylesin. Şahit olmadınsa sen yalan söylüyorsun demektir. Öyle değil mi? Ne dönür? Böyle söyledin sen Müslüman oldun. İyi de ben şahit olmadım. hani. Neye şahit olmam gerekir? Onu bile bilmiyor. Aynı şekilde bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Buna da ben şahidim diyoruz. Neden şahit oluyoruz? Nereden şahit oldun? Onun zamanında yaşayıp onu görmedin. Bu durumda sen nasıl şahit olacaksın? Kendi üzerinden şahit olman gerekir. Peygamberini kendi üzerinde müşahede etmen gerekir. Onun halini, aklakını, onun gönül halini, imanını kendi üzerinde müşahede etmen gerekir. Ki onun gibi iman etmiş olasın, ona tabi olmuş olasın. Ancak o zaman ben şahidim diyorsun. Nereden şahitsin? Kendi üzerimde. Onun harını tadıyorum. İmanını tadıyorum. Kulluğunu tadıyorum. Allah'a olan teslimiyetini tadıyorum. Eğer böyle olursa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abdühü ve resulhu" demiş oluruz. Resulullah'ı tatman gerekir. Abdlığını tatman yetmiyor. Nasıl tadacaksın? Allah'ın vahyini taşıyarak, ayetlerini okuyarak. Evet. İnşallah böyle yapacağız. İmanın tadını alacağız. Kulluğun tadını alacağız. Allah'a aşkın, muhabbetin tadını alacağız. İnsan olduğumuzu tadacağız. Hazreti insan olduğumuzu tadacağız. Allah'ın bize nef ettiği, o ruhu tadacağız. Allah'tan olduğumuzu tadacağız. Allah'a yakınlığı tadacağız. Allah'a olan hasretimizi tadacağız. Allah deyince o zaman kalbimiz titrer gönlümüz ürperir. Onun ayetleri okunduğunda evet, bu Rabbimin beni kendi nurundan yaratan Rabbimin bana varlık veren Rabbimin bana hayat veren Rabbimin bana kendi güzelliğini veren Rabbimin sözüdür kelamidir. Rabbim bunu bana söylüyor diyoruz. Muhabbet artar tabi. Bütünüyle Allah'a tevekkül edenler dedi. Sen Rabbini seviyorsan Rabbinin seni sevdiğini anlamaz mısın? Anlarsın. Her halükarda Rabbinin seninle olduğunu, sana yardım edeceğini bilmez misin? Bilirsin. Buna beraber bir kul olarak, bir beşer olarak yanlış yaptığında, günah işlediğinde, düştüğünde onu seni mağfiret edeceğini biliyor musun? Bunu da biliyorsun. Bundan da eminsin. Bu durumda evet ne olur? Allah'a güvenir ve tevekkül edersin. Hem dünyanın için hem ahiretin için. Allah müminleri, velileri anlatırken Allah müminlerin velis, velisidir, buyurdu. Veli, velayet karşılıklığıdır. O senin velinse sen de onun velisisin. Eğer müminsen bu böyledir. Evet. Efendim İzmir'den bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. 6 yaşında gördüğüm bir şey benim şu ana kadar hiç aklımdan çıkmıyor. Size anlatmak istiyorum. Ben 6 yaşındayken kapının önünde bir ölü götürdüler. Ben de çok ağladım dedim bir gün biz de öleceğiz diye ağladım. Ve ondan sonra tarlaya doğru koşarken Selvi ağaçlar vardı. Ben de o ağaçların içinden geçiyordum. Geçerken gökten bir yıldız geldi. Geldikçe büyüdü. Tarlada yüzüme bakarak parladı. Sanki dün yaşamışım gibi hep aklımda Bunun hikmeti neydi? Ve gördüğüm bu şey rüya değil, gerçekte olan bir şey. Evet. Demiş gerçekte olan bir şeydir. Evet, çocuk, altı yaşındaki çocuk melek gibidir, melekler gibidir. Aslında kalbinin üzerinde perde yoktur. Dolayısıyla ona şahit olmuş. Eğer Allah onu ona şahit kılmışsa, evet, başka bir alemden şahit kılmıştır onu. Neyi anlaması gerekir burada? Neyi anlamamız gerekir? Eğer tekrar öyle temizlenir, o çocuk haline gelirsek, bu durumda gene o perde açılır, manevi alemi seyrederiz demektir. Orada mutlaka onun bir manası vardır. Evet, Eğer gelip yüzünü aydınlatmışsa, gözünü kamaştırmışsa, bu durumda o böyle biriyle karşı karşıya gelir demektir. Böyle bir kur ile karşı karşıya gelir demektir. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz dedi. Evet, böyle biriyle karşı karşıya gelir demektir Evet o da gökteki Yıldız ol, olsun diye onu kabul etsin o da gökteki Yıldızlar gibi olsun diyedir